Elhamdülillahi ne'de hadan Allah. Ma ve rabbina hak. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربين يحطرون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم Allah men bil mübarek rabbil bil ve rabbil alamin. bil hayy Allah Teala ve teccah hazretleri sabahımızı mübarek eylesin. Siz ki Allah'ın ayetlerini dinlemek için bu Uykunun tatlı zamanında nerelerden kalkıp geldiniz? Allah Teala ecrinizi zayi etmeyecek inşallah. İşte bu gibi cemaatler sabah namazlarında, cuma sabahlerinde 14 secdelerde, sohbet ve dualarda bulunursalar Kosova gibi bir felaket başımıza gelmez inşallah. Ama biz de cemaatı terk edersek, sabah namazları camileri boş bırakırsak o zaman aynı belanın mislini bekleyin yani. E şimdi efendi Hazir hep soruyordu, sabah pazar sabahları hep soruyordu hatırlıyorsanız dinleyenleriniz. Şurada şu sohbete gelmek mi zor, dağlara kaçmak mı zor? Bunu devamlı soruyordu ya. E işte bak şu ne kadar kolay sıcak otur Allah'ın ayetlerinizi... E yok ben gece ikiye kadar film seyrettim ondan sonra uyanamadım. E böyle olur mu Müslüman ya? ne farkın kaldı ki oradan? sen de sırp gibi yaşarsan Allah da bu sana musallat eder Kosova'daki camiler sabah namazlarında dolsaydı Allah şimdi onlara bu zilleti verir miydi? vermez hiç yapmamış böyle bir şey Mevla efendi hazretlerinin sözleri ne kadar yani tam anlayamıyorduk biz vaktinde bu işleri mübarek sözleri zamanlar anlaşılıyor derdi hep Mescid-i Aksa'da etrafında bulunanlar beş vakit namazı cemaatle kırsaydır. Allah Yahudi musallat eder miydi? Derdi bu sözü çok. Mescid-i Aksa boş, etrafındaki kahveler dolu. Böyle derdi mübarek. Ha bugün Mescid-i da hiç gitmemiş ha. Biz şimdi gittik baktık ki sabah namazında bir koca Mescid-i Aksa 144 dönüm Mescid-i Aksa 144 dönüm Mescid-i Öksa'da iki saf var. Etrafında böyle kaynıyor. Skara, şarkı, bağıran, çağıran dolu. E şimdi tabi Yahudi Allah'a musallat etmeliyiz. İşte gittik. Efendim hakikaten içler acısı bir durum. Şehirler işgal altında. Bütün kapılarda Yahudi askeri yollarda Yahudi askeri her tarafı çevirmişler, kapatmışlar. Kimi camileri havra yapmışlar. Efendim, Mescid i Akşamın kapılarının anahtarı da onlar da. Hiç açıyorlar açıyorlar. Ister... Gerçi içeriye girmiyorlar. İçerisi Araplara ait, Müslümanlara ait. Fakat kapı onların en de. Bir acayip bir vahamet var yani. İçler acısı yerleşim yerleri biz duyuyorduk haberlerde ama orada görünce şaşırdık yani dağların başları bomboş yerler bütün dünyadaki Rusya'daki Yahudileri oradaki Yahudileri 6 milyon Yahudi İsrail'de 15 milyona yakın bütün dünyada var onları da çağırıyorlar işte devletimiz büyüsün diye onun için orada yerleşim yerleri kuruyorlar Arapların arazilerini kasp ediyorlar veyahut da işte kira alıyorlar parayla alıyorlar oraya koca yerleşim yerleri Arapların yaşadığı şehirlerin içlerine girmiyorlar. Korkuyorlar. Şehir içlerinde korkuyorlar. Böyle ayrı müstakil yerlerde duvarlarla çeviriyorlar. Dağların başı. ot yok kocak yok. Buraya adam gelir mi dersin? Oraları yapmışlar böyle efendim lüks siteler. Bütün dağlamacılar. Koca Ürdün Nehri'nin suyunu kesmişler. Araplara, Müslümanlara şu kadar su bırakmışlar. Bütün nehirleri almışlar kendilerine. Acayip bir zulüm yani milleti susuz perişan bırakmışlar kendileri efendim rahatlık içerisinde yaşıyorlar etrafı bütün Arap vilayetleri Filistin efendim vilayetleri onun etrafı Ürdün Suriye efendim öbür taraftan Mısır bu kadar İslam alemin içerisinde Arap aleminin içerisinde efendim bilmiyorum ne kadardır fakat nüfusları yüz milyonları aşkındır Arapların ...bu kadar nüfus içerisinde... ...altı milyon Yahudi... ...baştan iki buçuktu orada... ...iki buçuk milyon Yahudi... ...bir devlet kuruyor ya... ...hem de Mescid-i Aksan'ın anahtarlarını da alıyor ya... ...ve buna bu kadar İslam alemi göz yumuyor... ...şaşırdık yani biz bu işe... ...bu kadar anlamıyorduk meseleyi... ...gidince, görülünce insan... ...Mescid-i Aksan'ın... ...kimlerin elinde olduğunu... Şuurlanıyor o zaman. İşte gittiğimiz orada bütün Araplar gençleri, ihtiyarları her gittiğimiz yerlerde bize Osmanlı'nın torunlarısınız, Sultan Hamid'in torunları geldi. Bir seviniyorlar. Hiç buraya kimse gelmiyor diyorlar bizi ziyarete. Mescid-i Aksa'yı ziyarete kimse gelmiyor. Hristiyanlar dolmuş çünkü Meryem'i Validemizin mezarı orada, İsa doğduğu yer orada, her tarafı kilise yapmışlar. Zaten tabi Hazreti Ömer fethetmeden evvel orayı Hristiyanların elindeydi. Hristiyanların merkeziydi. Yine de öyle akın akın Hristiyan. Yahudileri görsen öyle ağlama duvarına üşüşmüşler. Mescid-i Aksa bomboş. Bir Müslüman da ziyarete de gelmiyor diyorlar. Şu duruma bak, terk etmişiz onlara yani. Ah diyorlar Allah Sultan Hamid gibi bir sahip bize göndersin diyorlar. Nasıl anlıyorlar Sultan Hamid'in şeyini. Çünkü bak nereye gitsen Sultan Hamid'in ismi yazmış. Yap, yaptırmış oralar Mübarek adam o zamanda. Osmanlılar gibi adam var. Öyle de bir yaptırıyorlarmış ki. Mesela bir bina, medreseyi, tekkeyi yaparken belki bu zamanla yıkılır tabii mutlaka. Yıkılırsa bu milletin parası olmaz yapma diye kapısının altına da bir küp altın koyarmışlar. Kazıp da ondan yeniden yapsınlar onu. Osmanlı'da böyle bir adamlar ya. Mübarekler. Şimdi Osmanlı'ya düşman oluyorlar, Osmanlı'yı beğenmiyorlar. Bunlar siz Osmanlı'dır. Aptal siz ağzınızı alamazsınız be Osmanlı'yı. Siz kimsiniz? Dünyada beş paralık adam değilsiniz Osmanlı'dan bahsediyorsunuz ya. Yahudiler bütün işhuççüler Sultan Hamid'in başına, değil mi? O hem de Osmanlı'nın son zamanı Sultan Hamid Fatih Sultan'dan sonra en büyük padişahtır. Fatih Sultan'dan da büyüktür diyeceğim ama onun hakkında hadis var Fatih Sultan'ın. Hadis olduğu için ondan ileri geçiremiyorum onu. Yoksa öbür padişahların hepsinden üstündür. Efendi Babamız Hacı Alaaddin Efendi Hazretleri onun zamanında yaşadı. Dedi ki bize bile onu kötü tanıttılar dedi. Bu Yahudi basınları, propagandaları. Bize bile onu kötü tanıttılar. Sonra anladık ki dedi meğer Allah'tan imiş. Efendi Baba dedi bunu büyük zat Allah şefaatine nail eylesin ya çemberli taşta yatıyor efendi hazretleri çok uğraştı ki mezarını açtırma sultan ahmet camisinde ihvanlardan birine bir zat rastladı efendi hazretleri dedi ki o manevi zattır hızır aleyhisselam olabilir dedi haber alınca demiş ki mahmut uc. selam söyleyin sultan ahmet ile bu milletin arasını barıştırsın ahetti sultan Hamid çok çok etti, Haiti'de olmazlar. Bir barıştırsın. Efendi Hazretleri de bunu düşündü, düşündü. Bu ne demektir? Meğer bir inceledi ki mezarı perişanlık vaziyetteydi. Ki ziyarete de kilitli. Kimseyi sokmuyorlardı. Sonra Efendi Hazretleri uğraştı, uğraştı işte. Onlar temizlendi dedi. Biz ilk açılışında Efendi Hazretleri'ne gittim orakken arkadaşlar da yardım etti ikmandan. Çok terdemişmiş gibi bir ziyaretgah oldu yani. Yahudiler dediler, 33 sene yıkım zamanı ya, yıkılmış, para imparatorluğu 33 sene nasıl zapt etti Allah'ın yardımıyla? Şimdi gittik orada soruyorum, Filistinlilerden tanıyanlara, bu Yahudilerin diyorum iç alemi nasıldır durumları, dediler ki iç alemleri birbirine zıttır dediler. Halbuki, mesela dünyadaki diğer Yahudilere buraya çağırıyorlar ama onlar da çoğu zorlan, baskıyla geliyor. Bıraksalar şimdi çoğu durmayacak burada diyorlar. Yani birbirine bek düşkün değiller. E, Hristiyanlarla zaten araları hiç yok orada e Kendi aralarında da şimdi şu ayeti kereime çıkıyoruz seninle. <gülüyor> Tehsebum ve kulubum Yahudileri sen toplu görüsün. Hakikaten dünyada dersin çünkü en birlik onlar. Halbuki Mevla kalpleri daanıktır. Bak, bu ayeti de orada anladım şimdi. Kalpleri dağınıktır. Sordum o bilen insanlara, onlarla iş yapanlar var mecbur Mecbur içiçe girmişler. Dediler ki bunların içi birbirine zıttır. Bunlar böyle birlik görünlü. İşte Sultan Ahmet nasıl baş ediyordu? Hafiye teşkilatı kurmuştu. Yahudi, Hristiyanı birbirine düşürmeye kullanıyordu onları. Nasıl şimdi kavurlar bize yapıyor ya? İngiliz nasıl Arabı Türkiye düşman etti? Türkiye araba düşman etti ya? O zaman bu sistemi uygulayaraktan onları bir araya getirmiyordu. Hepsini dağıtıyordu. Mübarek. O gitti ondan sonra zaten Osmanlı bitti. Dediler ona Filistin'den toprak sat bize. Parayla. Yahudiler zengin. Dedi ki kanla alınmış toprakları parayla satamam dedi. Çok uğraştılar. Dedi ki benim sağ kolumu koparsanız, bütün vücudumu parça parça yapsanız da... Filistinden karış toprak satmam sizedir. Şimdi oradakilere bakıyorum, hepsi bu şuurdalar. Ve Sultanahmet deyince ağlıyorlar yani. O, o ki gitti diyorlar, biz hep sattılar diyorlar yani. Biz buralar hep satıldı Yahudiye diyor Allah Teala Hazretleri yeniden ecnadımızın yolunu yaşatacak bir sahip göndersin de amin. şu İslam alemini birleştirsin amin. şu Yahudi aradan demesin efendim, Yahudi Hristiyanları birbirine düşürsün amin. Müslümanlar selamete çıkarsın inşallah amin. amin şimdi efendim kardeşlerim gittiğimiz ziyaretlerle ilgili e, gördüklerimizle ilgili hani derler yediklerin içtiklerin senin olsun gördüklerini anlat biz de artık ne yedik ne içtikse size ne de, gördüğümüzü anlatacağız. Evvela Tabi Mescid-i Eksa'nın etrafı Kudüs şehrinin etrafı tamamen surlan çevrili. Sur içi mesela Bu Fatih şimdi burası nedir? Sur içidir. Mesela şu Haliç'ten beri hep sur var şimdi Kalıntıları var oralarda. Buralar hep sur içidir. Şehir sur içindedir. Sur'u da kim yapmış? Kanuni Sultan Süleyman yapmış. Mübarek padişah. Çok sağlam taşlardan. Oradan içeri girince daracık yollar kemer kemer kemer hep eski Osmanlı taş binaları gibi şehrin içi yani Kudüs'ün içi tabi eski Kudüs'ün içi tabi yeni Kudüs dışarıda kalmış. Hiçbir bir eski yapı bozulmamış, hiç. Arabada girmiyor oradan içeri hiç. Şehrin içine araba girmiyor. Tamamen efendim, eski binalar. Medreseler, tekkeler, vakıflar. Hz. Ömer radıyallahu zamanından beri orayı fetheden kim? Hz. Ömer radıyallahu anh. Kılıçla fethetmedi orayı. Adaletiyle fethetti. Ne zaman ki Kudüs'e kadar gel gelirken kölesiyle ne yapıyormuş? Sırayla nöbetleşiyormuş. Bazı kerede de o kölesini çekiyormuş, devenin ipini. Koca devlet reis Emirul Müminin Kayser Kisra ondan titriyor, imparatorlarından ondan titriyor o da. E, İmmiş reşah köleyi bindirmiş deveye, çekiyor onun ipini. Nöbetleşe. Tam Kudüs'e sıra gelirken, girme sıra gelirken yaklaşınca nöbet köleye gelmiş o da onun ipini çekiyor köle yukarıda e bunu gören o zamanın patrikleri hristiyan alimleri bütün millet zaten onu merak ediyor kimdir bu şanı dünya yayılmış adaleti bunu görünce diğer bazı alametleri de görünce dediler ki kitabımızda burayı fethedecek Efendim komutan ve ordusuyla ilgili rivayetler bunlara uyuyor dediler kitabımızdaki. Onun için biz bunlarla hiç savaşmadan anahtarları teslim edelim. Ve teslim ettiler. <gülüyor> Hazreti Ömer'in geçeceği yollara sağlı sollu en güzel kızlarını dizmişler. Güzel onları soymuşlar efendim, süslemişler püslemişler. Sahabenin ordunun geçeceği sağ sola hep dizmişler. Bakalım bir tanesi bir kadına yan bakacak mı diye. Ne Hz. Ömer bakmış ne bir sahabe var. Herkes gözü önünde ayağında. Bir kişi bakmamış kadına. Temişler ya kitabımızda böyle yazıyor. Burayı bunlar fethedecekti ya biz bunlarla harb edebilir miyiz? Musa Aleyhisselam'ın ordusunda bir muharebedeyken kafirler dediler ki biz bunları efendim nasıl yeneceğiz Musa çok kuvvetli şeytan onların aklına getirdi ki siz kızlarınızı bunların ordusunun içine salın belki komutanlarından birisi zina etse bunlar daha kazanamaz biliyor musun hakikaten de Musa hiç haberi de olmadı o 12 komutanından birisi bir kızdan zina etti çadırda Zina edince Musa Aleyhisselam da bunu haber aldı. Gitti onlar oradan leşini çıkarttı. ikisini birden defetti. ama e, o ordu o Musa Aleyhisselam başında olduğu halde zafer kazanamadı. Niye? Bir kişi zina ettiği için. Meselelere bak. Hazreti Ömer neyle fethediyor? İşte bir tane kıza yan bakmıyor ordu hiçbiri. Sonra İsa Aleyhisselam'ın göğe kaldırıldığı yeri ziyaret etti Hazreti Ömer anh, o zaman kilise yapmışlar orayı ta o zamanlardan Hristiyanlar İsa İslam'ın doğduğu yer kilise efendim tabi eski dinden geliyor onların tarihi eski ya Efendim 500 sene eskidir İsa İslam'ın gelişi sonradan dinlerini bozdular ama tabi o eserleri muhafaza etmişler yani yer olarak Hazreti Ömer girdi klişeye, efendim, ziyarete, namaz vakti geldi. Patrik demiş ki, burada kılın namazı. haznever dedi ki, ben sizi burada kılarsam, Müslümanlar bu sefer derler ki, Hazreti Ömer burada kıldı, burası mescittir. zorlan alırlar elinizden burayı. Onun için ben dışarıda bir yerde kılayım, orayı mescit yapsınlar dedi. Ne adalet dediler ya, ne, ne düşünce dediler ya. Kutüşerif, işte o zamandan sonra yine Haçlıların eline geçmiş. Salahaddin Eyyubi Hazretleri, meşhur komutan değil mi Salahaddin Eyyubi? O fethetmiş orada Haçlılarla büyük harpler yapmışlar. Orada turdağında çıktık turdağında dediler 70 bin kadar burada şehit var. Haçlılar kesmiş Müslümanlar orada. Haçlı seferleri oldu ya böyle çok harpler sonra Osmanlıların eline geçmiş 400 sene Osmanlı'nın elinde kaldı 400 sene en rahat zamanlarını Osmanlı'nın elinde yaşadılar hatta Medine'de bir var ziyaret ediyoruz onu o oranın büyüklerindendir sülale bakımından eşraftan nekiplerden yani dedi ben dedi dedelerimin Osmanlı zamanında dedi Kudüs'ün Filistin'in sorumlularıydı Osmanlı'nın efendim evrinde öyle rahat bir zaman daha yaşamadık dedi. Bize öyle saygı gösterirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sülalesinden olduğu için eşraf, şerifler bize öyle saygı gösterirler. Bize öyle keselerle altın gönderirler. Bizim buraları dedi. Öyle rahat yaşattılar dedi. Öyle dua ediyor onlara. Mekke Medine de öyle. Sonra şehrin içi, Kudüs şehrin içinden Mescid-i Aksa'nın kapılarına geliyorsun. Kapıları da çok yani en az dört tane, beş tane biz gördük yani rastladığımız kapılar. Diğer kapıların hepsini de belki gezemedik. Kimi kapıları da kapalı. Mesela o ağlama duvarı dedikleri Yahudilerin o Mescid-i Aksa'nın duvarı o ağlama duvarı var ya. Mescid-i Aksa'nın duvarı. Yaz oradaki kapıyı kapatmış Yahudi. O kapıdan giriş çıkış yaptırmıyor. O duvarda aslında neymiş? Ha'etul Burak, Efendimiz'in Miraç'ta Burak'ı bağladığı duvarmış Ora Biz girdik orayı ziyarete, Yahudi'nin birisi geldi bize diyor ki Burak duvarını mı ziyarete geldiniz? <gülüyor> Yahudi biliyor oranın Burak duvarı olduğunu. İşte Göya Süleyman Aleyhisselam'ın Efendim şeyi, eserleri, mührü Dünyanın hakimiyeti onun mühründe ya onun mührü olsun Diğer on kelimeleri var Yahudilerin, on emir diyorlar. Onların hepsi Mescid-i içinde kömülü eserler altında diye içine basmıyorlar. Allah'tan içine basmıyorlar. Evet. Dışarıda kalıyorlar, Tuvar dışarıda. İçine basıyorlar. yarısını bölerler. Camilerin yarısını bölmüşler. El Halil'de, El Halil kentinde bir katliam oldu bir zaman Halil katliamı. Orada mesela gittik ziyarete İbrahim aleyhisselam orada İshak aleyhisselam orada Yusuf aleyhisselam orada Yakup aleyhisselam orada hep mezarlarını ziyaret ettik o cami şerif koca cami şerif bir sabah namazında geldi Yahudi'nin birisi efendim millet namaz kılarken arkadan taradı 27 kişi öldü namazda 100 kişi yaralandı ondan sonra tabi efendim burada terör oldu Olay çıktı burada diye camiyi kapattılar. Bahaneye bak. Şimdi nasıl yapıyorlar? Hızır Efendi'yi ne yaptılar? Kendileri caminin içinde vurdular. Ondan sonra ya burada terör oldu, güvenlik yoktur. Sohbetler iptal. Hat-ı yasak. Bak aynı oyun dönüyor Yahudi oyunlara. Camide evvela bir olay çıkarıyor. Ondan sonra bahane. Bu camide güvenlik yok. Kontrolü alacağız burayı. Ondan sonra sen efendim... Camiyi kapattılar. Dokuz ay ibadete kapattılar Müslümanlar'a. Dokuz ay sonra açtılar. Bir de girdik baktık diyor. de ikisini almışlar Havra'ya. Yavrası yapmışlar. Caminin de birini Müslümanlar'a bırakmışlar. Küçücük gelmiş Müslümanlar'a kalmış bu kadar. Koca camiden. Yakup Aleyhisselam'ın mezarını da almışlar. Yani almışlar derken onların tarafında kalmış. Böldüler. Yusuf Aleyhisselam ile Yakup Aleyhisselam kaldı onların elinde. Şimdi Mescid-i Allah koruyor da içine basamayız diyorlar. O emir var içinde. Onun için kapının duvarın dışında öyle ağlıyorlar. Tevrat okuyorlar köye. Fakat dinet dikkatimi çekti şaşırdım. Kadın erkek ayrı. Tevrat şeriatına göre. Kadınlar bu tarafta, erkekler bu tarafta. Onlarda bile bu kadar dinleri bozulmuş, tarif edilmiş, bu kadar sapık adamlar yine şeriatlarından kadın erkek ayrılığı kalmış yani. E bizim şeriatımız daha yürürlükte, kıyamete kadar da baki, kimse onu değiştiremez. Bizim Müslümanlar kara karışık. Şu cahilliğe bak ya! Adamlar kaç bin senedir geleneklerini yürütüyorlar, biz daha 60-70 sene evvelki şeyleri unuttuk. Nasıl unutturuyorlar bize görüyor musun? Şimdi Mesir-i Aksa'nın kapılarından girdin mi, tamamı mescid-i Aksa o 144 dönüm 144 dönüm yerin tamamı mescid-i Aksa duvarlarla çevrili büyük duvarlarla çevrili fakat tabi içerisinde ayrı ayrı camiler var bir cami-i şerif var işte Hazreti Ömer radıyallahu anh yaptırmış orada onu o camici tabi Süleyman Ali'sinden biliyorsunuz esas cinlere yaptırdı Biliyor musunuz onu? Büyük taşlar taşıttırdı, denizin diplerinden çıkarttırdı falan. Cinlere yaptırdı. Tam bina tamamlanmasına bir sene. Lik iş kaldı. Bir senelik daha iş kaldı. Süleyman Ecel'i geldi. Eceli gelince dedi ki ya Rabbi dedi ben şimdi ölürsem bu cinler bu binayı tamamlamaz cami. Kaçarlar. O, o cinleri hapsettiği yerler de orada mağaralar cinleri hapsediyor mesela nasıl şimdi insanlardan suç isteyen hapishaneye giriyor Süleyman Aleyhisselam'ın cinlerin hapishanesi de var C cinlerden suç isteyenin hapsediyormuş orada mübarek koca peygamber Yahudiler salaman diyorlar ona serseri bunlar ya değiştirmişler bütün peygamberin isimlerini İshak Aleyhisselam'a İzhak Efendim hepsine bir isim bulmuşlar. İşte dillerini çeviriyorlar mevriyorlar. İbrahim, Abraham değişik değişik şeyler. Süleyman Aleyhisselam'ın şeyi de orada ama yeri belli değil işte. Mezarının yeri belli değil ama makamı yeri belli. Yani durduğu yer. Durduğu yer belli olduğuna göre gömüldüğü de onun altı olması lazım. Çünkü Mescid-i Aksa'nın altı 15-20 metre derinliğinde boş bütün şehrin suyu oradan gidiyor. Yağan yağmurlar hep orada toplanıyor. Havza büyük deniz onun altında da ne mağaralar, ne gizli geçitler gecen Yahudiler kazmaya başladı ya dıştan caminin içine giremiyorlar. Süleyman Aleyhisselam'ın heykelini bulacağız, mührünü bulacağız diye dışarıdan o ağlama duvarının oradan kazmaya başlamışlar. Çok derin ama yani 30 40 metre aşağıda. Bayağı olaylar çıktı ya geçen. Müslümanlar meseleyi öğrenince, fark edince ki bunlar alttan kazıcıklar cami Efendim? Rabbim bir an evvel kurtarsın ellerinden. Yakın tabii, helakları yakın. Onların projelerine Büyük İsrail Devleti. Allah onlara vaat etmiş, arz-ı mev'ud. Onlara vaat edilen arazi. Evet, böyle bir şey var. Musa Aleyhisselam'a vaat edildi. Mevla Teala Hazretleri Es-Saadullah. Melamet <gülüyor> Tevrat'tan sonra Zebur kitabında da yazdık ki bu vaat edilen araziye mukaddes topraklara salih kullarım sahip olacak. Efendi efendim bunlarda da biz salih kullarız diyorlar. Ulan sizden bozuk adam var mı? Siz salih olabilir misiniz? <gülüyor> Halbuki salih kullardan maksat ne demek? Tabii Musa aleyhisselam zamanında Musa aleyhisselam biliyorsunuz mukaddes topraklara giremedi. Mısır'dan çıktılar. Mellat-ı Alâzileri emretti. Udkhulûl-be'l-mukaddese-lletî كتب الله لكم لا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. Musa aleyhisselam emretti kavmini şöyle. Musa Aleyhisselam'ın kavmini biliyorsunuz. Ben size evvelce anlatmıştım. Firavun'un elinden nasıl kurtuldular? Onları çok dinlediniz benden. Denizden nasıl çıktılar? Firavun bu oldu. Bunlar kurtuldu. Köle düzenindeydiler. Efendim, ağa paşa oldular tabii. Bütün firavunun sarayları Mısır kaldı bunlara. 1.600.000 kişilik firavun ordusu bir anda boğulunca ne demektir yani? Dünya bunlara kaldı. Yakub oğulları bunlar, peygamber soyu bunlar. Yusuf Aleyhisselam'la 11 kardeşi. Yakub Aleyhisselam'ın 12 çocuğu vardı. O 12 çocuktan gelen 12 kabile bunlar. Birisi Bünyamin Aleyhisselam bir anadan, Yusuf Aleyhisselam'la Bünyamin alacağım bir anadan, onun kabri de orada Rahil Validemiz. Kere kalan on tanesi başka anadan, Bünyamin'e de Benyamin diyorlar ya şimdi başlarındaki bela Benyamin dedikleri, Bu da Bünyamin. ya yani hep isimleri peygamber isimleri, geçmiş peygamberlerin isimleri. Harun Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam ümmetlerine ne dediler? Allah'ın bize yazdığı mukaddes topraklara girelim. Neresi mukaddes toprak? Eriha. Eriha Kudüs'ün yakınında. Orayı da ziyaret ettik mukaddes toprak. Ürdün Nehri'nin yanı yani. Çok muazzam topraklar, çok güzel yerler, cennet gibi yerler. O oradan tabii Kudüs bir, hepsi mukaddes toprak. Mescid-i Aksa. Velâceteddü alaat bark. Sakın geri kaçmayın feten kalbu gasirin da dönersiniz. O zaman da o Eriha'da çok iri yarı insanlar varmış. Ama çok iri yarı minare gibi adamlar yaşıyormuş yani. Tefsirlerde anlatılıyor da hakikaten yani öyle adamlar ki on kişiyi cübbesinin yenine burasına sokabiliyor, Böyle çok paket gibi atıyormuş yani on kişi falan. Öyle adamlar. Bostanları var Eriha'da. Beni İsrail'de Musa evl ümmeti yani tabi Yahudiler o zaman gider tabi göya iman etmiş. İman etmiş derken hakikaten iman edenleri de var. İşte Yuş'a aleyhisselam oradaki, Halib aleyhisselam orada. İşte 12 nakit var içlerinde, i̇şte ordunun başında mesul. Kedle kâli huyâ Ey Musâ biz haber aldık ki o mukaddes topraklara girin. Mısır'dan geliyorlar ya bunlar Mısır'dan. E mukaddes topraklar vaat edildi girin. E nasıl girelim ya Musa biz duyduğumuza göre orada çok iri yarı adamlar var. E Allah sana ya iri yarı adamın sana ne? <gülüyor> onlar çıkmadan biz oraya giremeyiz. Allah emrettiyse gireriz de onlar çıksın gireriz. Fe <gülüyor> yahrucu Onlar çıkarsalar biz gireriz. O zaman nenem tekire. Ulan harpeteceksin daha serseri. Ondan sonra iki adam çıktı. Aslında da Musa Aleyhisselam 12 kişiyi 12 nakip seçti. Her kabileden bir seçkin adam nakip. Bir de Yuşa Aleyhisselam biri de Kalibi Aleyhisselam da 10 tane daha var. Dedi onlara ki gidin önceden bir araştırma yapın o mukaddes topraklara yerleşmiş insanların boyunu, bosunu, ebatını, şeklini, şemalini bir anlayın dinleyin. Gelin yalnızca bana söyleyin. Sakın bu millete duyurmayın. Allah emretti. Bunlar şimdi emri kırar ki git onu duyarsalar onları girmezler. Bana söyleyin ben ona göre durum değerlendiririm. Dedi. E gittiler. 12 kişiden ikisi Yuşu ailesinden vekaliben onlar da peygamber oldu sonra. O ikisi sadık çıktı. Hiç sır vermediler. 10 tanesi uu, bir geldiler milletin içine. Aman dediler orada bir adamlar var minare kadar, mümkünü yok. Millete bir yaydılar, millet Musa aleyhisselama direndiler. Biz giremeyiz. Ya Allah'ın emri var, burayı size vaat etti. Ta Nil'den Fırat'a kadar, Fırat yani Urfa'ya kadar, Türkiye'nin yarısı da içinde. Nil'den Fırat'a kadar size Allah vaat etti. Şimdi Yahudiler, Büyük İsrail projesi o proje işte. Ben şaşırdım kaldım. Mescid-i Eksağ'ın etrafına bir gittik baktık. Hep satmışlar ya. E fakir adam evvela milleti bir fakir ediyor. Ondan sonra bastırıyor parayı. Parayla alıyor. Ülge bir oyunlar yapmışlar ki. Mesela bir arazi var. Mescid-i Eksağ'ın surunun dibi Müslüman mezarlığı. Karşı taraf efendim Hristiyan mezarlığı. Onun karşısı Yahudi mezarlığı hep iç içe. bütün dinler orada biliyor musun şimdi biz sabah namazına gidiyoruz papaz da kiliseye gidiyor yahudi de ağlama duvarına gidiyor aynı saatte herkes yolda ibadet <gülüyor> böyle de bir yer dünyada yok biz de şaşırdık araplar bize anlatıyor bu diyor namaza gidiyor diyor kendi namazına papaz gidiyor ya o havraya öbürü gidiyor Ya, işte onlardan da kalıntılar eski dinden kalan bir şeyler onu da bozmuşlar yazmışlar işte kafalarına göre takılıyorlar Din namına bir şey kalmadı. Gerçi Tevrat'ta Allah'ın ayetlerinden kalan var. İncil'de de var. Ama işlerine gelmeyenleri papazlar o zaman bozdular ya. İznik kilisesinde burada bozdular. İznik var ya bu İznik çok merkez bir yerdir Hristiyanların eski tarihesinde. Tufan amca vardı orada vaat etti. Efendi Hazretleri biz oraya ziyaret ettik. Dedi ki ben dedi bu kilisenin içindeki kazıda bulundum dedi. Çocukluğumda dedi. Burada bir kazı yaptılar dedi. Kaç tane ceset çıktı kiliçenin içinde. Meğer mesele neymiş? İncil'i değiştirmeye karar alırken birkaç tane papaz o zaman tabi hak din üzereymiş onlar. İtiraz edince bunlar dışarı çıkarsa sırrımızı verir diye 40 tane papaz onlar orada öldürdü. İçeride gömmüşler. İşte onlar daha geçen kazılarda çıkmış. Ne işler dönmüş ne alemler ya. Şimdi girelim mukaddes şehre giremeyiz haber aldık orada çok tehlikeli adamlar var iki kişi çıktı Yuhşe aleyhisselamla kâhâlu aleyhisselam dediler ki bab. ne korkuyorsunuz dediler adamın cüssesi büyük olabilir Allah cesaret vermeyebilir öyle değil mi şimdi öyle yok mu bakıyorsun adam dev gibi adam korkuyorsun meğer o da senden korkuyor ödlek içi boş göster çek derler böyle adamlara. Bazı adam var şöyle. <gülüyor> yarım benim yarım da şurada boyu var. Uuu, herif bir meytal okuyorum mangalda kürk bırak mı? Ulan diyorsun şu kadar adamdan bu kadar ses nereden çıkıyor? <gülüyor> Allah cesaret verdi mi Bücur adam aslan olur ya. öbür dev gibi, ötlek olur. Aynen. Şimdi Huşa aleyhisselam dedi ki: "Allah bize burayı vaat etti mi?" dedi <gülüyor> ümmete. Tedde vaat etti. Kitapta bunu indirdi mi bize? Ayet indirdi. E peki ne korkuyorsunuz dedi ya bak. Üdhulü aleymul bab. Şurada kapı var ya dedi. Şu kapıdan girmeniz kaldı. geldi geldimo. Girdiğiniz gibi fe'neküm galibun. Galipsiniz dedi ya. Nasıl galib Ya Allah söz verdi sen ne karıştırıyorsun dedi. Şu kapıdan gir. Ma'alallahi fetevekkelun gün mümin. Müminseniz inandınız mı Allah'a inandık. Musa sem Allah'ın peygamberi mi? Evet. E Allah'a güvenin o zaman dedi şu kapıdan girin. Galıyor musa, inna Ey musa, onlar orada durdukça ebedi giremeyiz. Tedbim de Sen Rabbinle beraber git, ikiniz onlarla savaşın. Onları çıkarın, biz gelelim. Musa, acem diyorlar ki, sen Rabbinle ikiniz diyor, gidin onlarla savaşın. Inna Biz burada oturup bekleyelim sizi. Savaş bitince bizi çağırın. Musa Aleyhisselam ne desin ya, ne ümmete çattı ya. قَالَ رَبِّيُنِّي لَا اَمْلِكُوا اِلَّا نَفْسِي وَاَق۪ي فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ Dedi ki ya Rabbi ben bir tek kendime laf geçiriyorum bir de kardeşime Harun Aleyhisselam'a. İşte Musa Aleyhisselam falan da var istisnalar az. E ne olacak? Ya Rabbi o zaman dedi bizimle fasık toplumun arasını aç. Bunlarla benim aramı ayır ben bunlarla bir yerde duramıyorum. Fakat hikmet-i ilahe Mevla da aralarını. Ümmetin yani yüzünden peygamberde çekiyor ha. <gülüyor> Mevla buyurdu ki: "Şimdi kapıdan girseydiniz bütün mukaddes toprakları size söz vermiştim ama böyle ki aksili gittiniz 40 sene haram olsun size." Ne olacak? Yetihun fil ardi Sina çölünde dolaşıp duracaksınız 40 sene çölde sabahtan çıkıyorlar akşama kadar yürüyorlar akşam bir yere geldik diyorlar bir yatıyorlar sabah kalkıyorlar aynı dün çıktığı yerdeler 40 sene Kur'an-ı Kerim çok bahsediyor bu hadiseden Sina çölü var ya Mısır'dan çıkınca Sina çölü var o çölde kaldılar işte hayat dayanıyor o Kudüs toprağına dayanıyor o çölden çıkış Musa Aleyhisselam dedi ki Ya Rabbi, nasıl oldu böyle şimdi e Mevla dedi ki sen beddua etmedin mi onlara bedduan tuttu Celate şalilkomu fasikîn. Sen üzülme fasık kavmin başına gelene. Ben sana azap yapmıyorum. Haruna da yok. İnananlara da bir şey yok. Ama onlara çektirece. E biz de beraber, siz de beraber. Fakat çölde de ne mucizeler gösterdi onlara, değil mi? Susuz kaldık dediler. Musa bir değnek vur dedi taşa. 12 pınar. Anlatıyordum ben bunları size senelerce. Ondan sonra dediler güneş başımızda ya, ya Musa. Hadi bir bulut, onların tümünü kaplayacak kadar bulut hep başlarında geziyor bütün gün. 40 sene, bulut emirlerinde gölgelik, sular fışkırıyor. E ya Musa acıktık, ulan ne dedi sizle belaya kaldık. E ne olacak herif acıkacak tabii. Çölde kalırsa ne yapacak, ekemez biçemez ne bitecek. Dediler acıktık, acıktınız ya Rabbi bunlar acıktı. E o zaman buyurdu. Sabaha yakın işrak vakti onlara buldurcundan kudret elvası yağdırayım. Yine acır kuluna ya. Sabah işrağa kadar böyle kar gibi yağıyor. Bir kalkıyorlar bakıyorlar ki çiselemiş. Hepsi kudret elvası cennetten geliyor elva. Ondan sonra buldurcun. Buldurcun eti iş. Şimdilik bulamıyoruz. Böyle güzel buldurcun geliyor pişmiş. Mevlamur dedi, sakın stok etmesinler, bozulur sonra dedi. Her sabah dedi, yağdıracağım, bana güvensinler. Ulan Yahudi güvenir mi be? Aldılar buldurcunları stok yapalım diye eti kokuttular. O zamana kadar dünyada hiç et kokmamış. İlk eti kokutan Yahudiler işte. Stok yapınca, ya ne ecaip adamlar, Bunlarla akılsız vermez ya. Herife kudret elbası yarıyor, yağıyor. Pişirmek yok, iyi ya, efendim... Uğraşmak yok. Her taraf helva yahu. Nasrettin Hoca dedi, burası ne ala memleketi, döve döve helva yediriyorlar. Böyle bir yerde desen efendim dedi dedi ki, ya Rabbi diyor, ne var? Helva helva helva buldurcun bıktık dedi ya. <gülüyor> hani derler ya adam devamlı baklava ise bıkar. Dedi her dakika buldurcunla helva mı yenir dedi ya. Kocanın biri demiş ya kabak cennet damudur. Deyince bu çırak cemaat hep kabak getiriyorlarmış hocaya. Dedi cennet damudur. Dediyecek cennette yenir. Dedi tavuk bir şey yok mu? Dedi ya. <gülüyor> Şimdi bunlar dedi ne? Ya Rabbi bu cennetten geliyor ama bu bize biz istiyoruz dediler. Biraz soğan, biraz sarımsak, biraz pırasa bir şey yok mu? Mercimek. <gülüyor> Mevla burada ki 40 e, sene biten sonra e, cezanız dolarsa şehre girersiniz, ekerde bir çar gelsiniz soğanı da yağdıramam size bu. yağdırır istese de ben ne dedimse onu yiyin işte bu yersen ya yemezsen bir şey bulur. öyle öyle yaşadılar yani Harun Aleyhisselam o kırk senede ömrü vefat etmedi eceli geldi vefat etti Harun Aleyhisselam o çölde, gösterdiler bize çok uzaktan, o dağlardaymış gömülü mübarek. Harun Aleyhisselam, ya neler oldu? ben şimdi hangisini anlatayım size. Musa Aleyhisselamla ikisi ayrılmıştı onlardan dua için, bir yerde dua ederken, Harun Aleyhisselam orada bir yere uzandı, hemen vefat etti. Peygamberler nerede vefat ederseler orada gömülürler. Hiç yerinden oynatılmaz. Çünkü Allah onların ruhunu en mukaddes yerde alır. Aldığı yer mübarektir, orada gömülür. Efendimiz Aleyhisselam nerede yatıyor? Ayşe evinde, niye? Onun kucağında öldü hemen öldüğü yere gömdüler evin içine. He bunun üzerine Musa aleyhisselam baktı ki, tabi melekler geldi tabi kazdılar ettiler. Harun aleyhisselamı Musa aleyhisselam kıldı namaz cenazesini gömdüler. Sonra Musa aleyhisselam tek başına dönünce ümmetinin bulunduğu sahraya gelince dediler Harun nerede? dedi o vefat etti görüyor musun dediler kıskandım biz onu çok seviyoruz diye öldürdün onu dediler ya neler kardeşim ben size anlatmak istiyorum Kur'an bütün bunları yazıyor ya böyle bir millet daha var mı bu sen dedi ki ulan ne melhum milletsiniz dedi ya o benim abim idi vezirim idi benim baş adamımdı nasıl öldürürüm ben onu dedi ya dedi ya Rabbi bana iftira attılar sen bu, bana bu işi temizle <gülüyor> Mevla buyurdu götür onların mezarına götür onları mezarına sen sor Harun'a cevap versin sana geldiler bütün ümmet mezarı Musa Aleyhisselam dedi ya Harun lebbek dedi kalktı kabirde dedi ben mi öldürdüm seni yok ben ecelimden öldüm dedi yattı yine <gülüyor> yahu ne hadiseler peygamberler neler çekti bu ümmetlerden yahu hangisini anlatayım öğlen namazına yetişmez vakitler diye <gülüyor> dar onun için çok uzun konuşmuyorum da toparlıyorum göya. daha da neler var gördüklerimizin hepsini anlatsak size Ondan sonra, efendim, Musa aleyhisselam da 40 sene dolmasına bir sene kaldı, Musa aleyhisselamın da vefatı geldi. Çölde hep gittiler ya. Musa aleyhisselamın da vefatı geldi. Biliyorsunuz bazı meseleler var, onu anlatıyordum. Seyze aleyhisselam geldi, bir tokat attı, gözünü çıkarttı. Musa aleyhisselam çok celalliydi. Dedi, vaktin geldi, gideceğiz. Hazır mısın dedi, bir tokat attı. Mevla'ya dedi ya Rabbi şu vaziyetime bak gözümün biri çıktı. <gülüyor> Mevla buyurdu ki ben gözünü senin düzeltirim sen ona darılma o benim kıymetli kulumdur. O da darlandı 40 senedir çöllerde Yahudilerle uğraşıyor <gülüyor> siniri bozuk. <gülüyor> Musa Aleyhisselam celalli peygamber. Git ona de git dedi bir, bir ineğin sırtındaki kıl kadar kıl başına bir sene yaşasın bari. <gülüyor> geldi dedi ki bir ineğin sırtında ne kadar kıl varsa kıl başına bir sene yaşarsın istersen Musa Aleyhisselam dedi sonunda ölmek var mı? Var o zaman bunlarla mı uğraşacağım dedi bu. <gülüyor> Öleyim daha iyi Musa Aleyhisselam da çölde ölünce Yahudilerin yanında öldü ümmetin içinde öldü fakat Mevla Teala mezarını bilmesinler bilseler taparlar ona diye ilah tutarlar diye melekleri göndererek Efendim Musa Aleyhisselam'ın naaşını aldırdı havaya aldırdı kaldırdı sonra getirdi Kesib-i Ahmer Kesib-i Ahmer kırmızı bir kum tepeleri gittik orayı ziyaret ettik Kesib-i Ahmer Efendimiz Aleyhisselam Miraç gecesi hatırlıyor musunuz ben anlatıyordum Miraç sohbetinde in burada namaz kılıyordu diyordu Cebrail Aleyhisselam iki rekat kılıyordu sonra dedi nerede kıldın biliyor musun bilmiyorum Kesib-i Ahmer'den Musa Aleyhisselam'ın kabri başındasın Efendim Musa'ya uğradım mezarında namaz kılıyordu, miraç gecesi. Musa Aleyhisselam, peygamberler dirilir, hepsi mezarlarında namaz kılıyorlar. Musa Aleyhisselam kabrinde namaz kılarken uğradı Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretine. Buyurdu ki sahabeye, şimdi orada olsaydım mezarını size gösterirdim. Kesi bir amer, kırmızı kum tepeleri, hakikaten o bölge böyle toprağı pembe. Küçük küçük tepeler böyle. Müslümanlar mezarını biliyor, biz gittik ziyaret ettik. Size de orada dua ettim Musa Aleyhisselam'dan. Şefaat istedim ondan. Çünkü Resulullah buyurdu ki Musa'ya çok salavat getirin. 50 vakti 5 vakte indirmek için çok şefaat etti size. Çok büyük şefaatçınızdır Musa Aleyhisselam dedi ya. Dedim ki ya Musa Aleyhisselam dedim. Bu ümmetin ağır yüklerine şefaat ettin. 5, 50 vakitten 5 vakte indirmeye vesile oldun. Şimdi de çok büyük darlıklar var sırtımızda. Bize bir şefaat et bu ümmeti bir selamete çıkart diye dua ettim ona istedim ondan ya onlar diri duyuyor <gülüyor> mübarek ya bir heybetli kabri var böyle buraya sığmaz ya acayip bir şey zaten çok celalliydi heybetliydi melekler gömdü onu oraya müslümanlar buldu onu işte efendimiz hadisi şerifle kırmızı kum tepeleri falan tarif etti sonra Allah buldular Yüzlerce nedir yahudiler şimdi bilseler orayı havra yaparlar Biliyorlar da inanmıyorlar. Yok diyorlar Musa'nın kabri. Çünkü Mevla gizledi onlardan. Kes, yani haber vermiyor onlara. Onlar diyorlar ki burası sabit değil. Mevla işte inandırmıyor onları ki almasınlar elimizden. Yoksa orada evi birden kalma külliye var. Hep alırlar elimizde. Havra yaparlar. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yerler hep kilise yaptı. İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yer ondan sonra efendim Meryem Validemizin onu Beşik'te salladığı yer, o hurma ağacı bitti ya, Kudret'ten bir hurma ağacı Meryem suresinde, salla şunu yaş hurma ye dedi ona. O ağacın yeri, ondan sonra hep oralar kilise, Meryem Validemizin kabri kilise. Tabi kiliseden onlara bir zarar yok, onlar cennette. <gülüyor> Fakat hep kilise kilise kilise, Meryem Validemizi ziyarete geliyorlar. İsa'nın namaz kıldığı bir kaya var. O kayaya yapmışlar kilise, bütün acayip binalar. Böyle bir şehir görülmemiş yahu. <gülüyor> kilise, Havra, cami, içiçe, içiçe, çiçeği. Iç <gülüyor> bütün dinler orada. Yani orayı görmeyen dünyada yaşamıyor sanki. Hiçbir şey yaşam görmemiş. O kadar renk, o kadar çeşit, o kadar cins. İnsan bir arada ya. Haula, haula velakut. Ba gözü siyah. Asker. Ulan dedim bu siyahtan Arap Yahudi olur mu? Merhabacistan Yahudileriymiş. Allah Allah. Biz şaşırdık yani. Bir yaşıma daha bastım dedi. Ben kaç yaşıma bastım orada ya. Görmemiştim hiç böyle şeyler. Yani. Sen de Yahudi yakından görmemişiz yani. Ya. Bütün böyle mübarek yerleri kendileri gördü. Davud Aleyhisselam'ın ziyaret ettik. Koca peygamber Davud Nebi Nebi Dağlar onunla tesbih ederdi. Dağda sesi Bir okumaya başladı bu zebur kitabından. Bütün kuşlar gelir eşlik ederdi. Ne mülk ne saltanat vardı Hem devlet reisliği verilmişti. Hem peygamberlik verilmişti. İşrak saati bu saat. Bu saatte zikre başlardı. Dağlar Biraz uykusu gelirse hafif. Hemen dağların tesbihini Mevla eşittirirdi ki uykusu kaçsın diye. Dağlar bizikle başlayınca Davud aksan ayılırdı dağ Büyük peygamber. O camideydi güzel cami, eski cami. Almışlar orayı havra yap sen. Davud mezarın üzerine bütün Yahudi işaretlerinden tür koymuşlar şey. Biz nasıl ki ayetler yazıyoruz üzerine türbenin. Onlar da koymuşlar Yahudi amplemlerinin üzerine mezarın üstüne yahu. Ne yapalım gittik ziyaret edik. Peygamberi ziyaret etmeden geçilir mi yahu? Davud aleyhisselam orada. Kral David diyorlar. Kral Kral Davut. <gülüyor> Davud şu? İşte böyle. Memleketin milletine. Davud aleyhisselam ve Nebi Muazzamdır ya büyük Peygamber. <gülüyor> Musa aleyhisselam da işte öylece 40 seneden evvel vefat edince 40 sene doldu çileleri bitti. Yuşa aleyhisselama peygamberlik geldi. Peygamberlik gelince zaten 40 senede dökülen döküldü. Genç nesil yetişti. Bunun üzerine Yuş Aleyhisselam dedi ki bak 40 senedir dolaşıyoruz. Gelin mukaddes topraklara girelim. Yoksa bir 40 sene daha dolaştır Allah bizi. Dediler yok ya bu 40 sene doldu zaten canımız çıktı. Girelim ne olursa olsun girelim. <gülüyor> Yuş Aleyhisselam orduyu topladı. Cebbarlarla harbe girdi Kudüs şehrini alma. Tam o arada biliyor musunuz? güneş güneşi durdurdu ya güneşi durduran peygamber yuşa aleyhisselam güneş batacak dedi Arabi tam bunların işini bitirmek üzereyiz güneş batarsa gece harp yapamayız karanlıkta bunlar sabah kadar toparlanır bizim canımız çıkar şu güneşi biraz durdur da şunların işini bitirelim güneş öyle durdu yerinde ya, harp bitti her taraf geber gavurla geberdi güneş battı yuşa Aleyhisselam, kudüsü fededi eriha Eriha Kudüs'e yakın hep oralar mukaddes topraklar. Subhanallazi esra bi abdi leyla min el mescid el haram ila el mescid aksa. Ellezî ilâ el mescid el aksâ ki bârakna havlû etrafını mübarek yaptık. Etrafı Ürdün nehri efendim Eriha bütün efendim Filistin toprakları Şam-ı Şerif hep oralar nedir? Hatta Bağdat'tan ki bereket hatta Urfa'daki bereket bile o ayete giriyor. Çünkü Kudüs'ün etrafı sayılıyor hep. Etrafını mübarek kıldık. Urfa az mıdır? Bütün peygamberler diyarı? İbrahim Aleyhisselam orada doğdu. Urfa'da doğdu. Mağarada. Halil'de yatıyor Kudüs'te. El Halil şehrinde yatıyor. O El Halil şehri. Ne muazzam şehir. Peygamberleri ziyaret ettik. İbrahim Aleyhisselam'ın kabri şerif, Görülmemiş bir feyiz var. Üstte makamı var, altta 15 metre derindeler. Bir kuyu var böyle, o, kuyunun, o kuyudan işte ancak bir irtibat, koku geliyor. Bir kuyuya burnunu sok, aşağıdan yani miskü amber geliyor. Böyle koku daha görülmemiş. Şimdi peygamberlerin ka aşağıda kabili şerifler. İsa aleyhisselam, onun hanımı Rifka validemiz, bütün peygamberlerin anasıdır o. Çünkü İsmail Aleyhisselam'dan bir tek Muhammed Mustafa geliyor Sallallahu Aleyhi ve Sellem. İsa Aleyhisselam'dan gelik alan yüz binlere yakın peygamber İsa Aleyhisselam'dan geldi. Çünkü İsa Aleyhisselam Sare validemize ve Sara validemizin kabri de orada. Sare validemizi ziyaret ettik. Sare validemizin Kur'an'daki sözleri Osmanlı ecdadımız ayetleri yazmışlar mezarın üstüne. Sultan Hamide orada metiyeler yazıyor mübarek. Hacer validemiz İsmail Aleyhisselam'ın annesiydi ya onu kıskandı hani anlatırdım size Mekke'ye yolladı onları ya işte Mevla'nın emriyle Sare validemiz 80-90 yaşına geldi çocuğu olmadı Hacer validemizin İsmail Aleyhisselam çocuğu olunca kıskandı tabi bayağı da kıskandı İbrahim Aleyhisselam da Sare validemizi çok tutardı Sare validemiz de muazzam bir kadın yani Halil İbrahim sofralarını o kurardı bütün dünyayı yediren o kadın bu kadar misafire yemek yapardı yani e sonra Efendim Lut kavmi de oralarda Ölü deniz Duydunuz onu evet. Ölü deniz de Lut kavminin beş vilayetinin battığı yer Hiçbir canlı hayvan yaşamıyor orada Orayı da gördük Lut aleyhisselamın kavmi Orayı batırmaya gelirken Efendim Meleklere evvela İbrahim aleyhisselama geldiler İbrahim aleyhisselam Tanımadı ya buzak kesti Hemen bir buzak kesti getirdi Çok cömertti ya Baktı ki ellerini dokunmuyorlar ya dedi, Araplarda öyledir yani, misafir mi tehlike işaretidir. Dedi ki niye yemiyorsunuz, bir tehlike var? Dediler biz melekleriz, Allah'ın elçileriyiz, yemeyiz. Ya öyle mi dedi? Ne yapma geldiniz, sana bir çocuk müjdeleyelim diye geldik. Esas dediler Lut kavmine gidiyoruz, orayı batıracağız. 5 vilayeti yerle bir edeceğiz. Cebrail Aleyhisselam da var, bir melek heyeti geldi, 12 kişilik. İbrahim Aleyhisselam dedi inne fiyalut'a orayı batırıyorsunuz ama Lut da dur, Lut peygamber oradadır ondan batıracaksın lennetçiye ne öyle onu kurtaracağız kızlarını da kurtaracağız İllem radev, karısını bırakacağız karısı çünkü livatacılara tuman tüttürüyordu gelin diye karısı bozuk namus bakımından bozuk değil de peygambere hainlik bakımından bozuk hiçbir peygamberin karısı namussuzluk yapmamıştır hiç ama kafirlik yapmıştır Nuh Aleyhisselam'ın karısı gibi Lut karısı gibi onu bıraktı bırakacağız dediler İbrahim hocam bir şaşırdı Lut Aleyhisselam'a gidiyorlar diye O sonra bize niye uğradınız dedi size de uğradık bir çocuk müjdeleyelim diye Sade validemiz de duyuyor onların sesini yan odadan Sade validemiz fesak ya, suratına bir tokat attı Kuran'da ayet dedi ki hem koca karıyım hem gençliğimde de kısırdım dedi <gülüyor> 90 yaşındayım dedin, Ne diyorsunuz? Kalub eşerneke ulak biz seni hakla müjdeledik. Felâhet gününe kanaatün ümit kesenlerden olma. Kaluk edaliki Rabbim böyle söyledi bize ne? Verecek sana bir çocuk. İşte İshak Aleyhisselam. O çocuk. Ondan kim geldi? Yakub Aleyhisselam. Daha bolsasam torunumdur İbrahim Aleyhisselam. Ondan ne geldi? Yusuf Aleyhisselam, Bünyamin Aleyhisselam, 12 kardeş. 12 kardeşten de kim geldi? Bütün Beni İsrail'in peygamberleri oradan geldi. İbrahim Aleyhisselam nübüvvet ağacıdır, temelidir. İbrahim Aleyhisselam da sonra bütün peygamberler onun neslidir. Efendimiz de onun neslidir de, İsmail Aleyhisselam'dan geliyor bir tek Efendimiz. Geri kalan hepsi İshak Aleyhisselam'dan. Onun adını Rıfkat Validemiz, orada ziyaret ettik. Kabirleri çok güzel, üzerinde Osmanlı işlemeleri, o ayetler yazılar ne mübarek şey. Yapmış Osmanlılar güzel. Ondan sonra Sare Validemiz, işte Yusuf aleyhisselamla Yakub Yakup Aleyhisselam'a duvarın dibinden okuduk. Çünkü onlar kalmış Yahudilerin tarafında. Ya. Ne mübarek yerler. Efendimiz orayı da ziyaret etti. Efendimizin ayak izi de var orada bastığı yer. Miraç gecesi dedi ki in burada namaz kıl. Ağacın altıydı. Kıldı, baktı ki İbrahim aleyhisselamla Sare Validemiz. Miraç gecesi. Görüştüler orada. Efendimiz yani ayaklan oraya gelmedi ama Burak'la getirdiler. Mirat gecesi hep her yeri ziyaret etti. Hatta bir yerde in neresi bilmiyorum. Cebrail Aleyhisselam dedi ki Beyt-i ilahım. Beyt burası. İsa Aleyhisselam burada doğdu. Şimdi biz gittik ziyaret ettik orayı. İşte orasına Efendimiz de oraya geldi ziyaret etti. Mirat gecesi hep uğradı oralarda iki rekat namaz kıldı. Mübarek yerleri ziyaret etmek, iki rekat namaz kılmak sünnet oldu böylece. Ya. İsa Aleyhisselam'ın göğe kaldırıldığı dağ tur dağı oradaki yer orayı ziyaret ettik elhamdülillah hangisini diyeyim yani çok dergen Yuşe Aleyhisselam işte mukaddes şehri aldı ondan sonra Beni İsrail orada yerleşti ondan sonra peygamberler içerisinde Davud Aleyhisselam geldi Süleyman Aleyhisselam tabii büyük saltanat kurdu Mescid-i Eksai cinlere işte yaptırırken bir sene kaldı bitimine vefatı geldi Orada dedi ya Rabbi bunlar bunu tamamlamaz. Öyleyse ne olsun? Dedi ya Rabbi sen benim canımı ben bastonuma dayanayım ayağa kalkayım. Sen de benim canımı ayakta al. Beni böyle muhafaza et bastonla ayakta. Bunlar beni görürseler çalışırlar. Ayakta olduğumu. mu. sen böyle ayakta cesi, mübarek canı çıkmış vaziyette bir sene kaldı. Mevla tuttu onu bastona dayanmış. Cinler diyorlar ki bu hiç çıkıp bizi teftiş etmiyor ama acaba ne oldu? Sonra... Tırmanıyorlar üst üste falan camdan bakıyorlar Süleyman Aleyman makamına Bakıyorlar ki bakan diyor gömülene çalışın çalışın, ayakta duruyor <gülüyor> Halbuki ölmüş, diyorlar ki cinler kaybı bilir hani cincilere gidiyorlar ya Cinciye gidiyor diye ki benim diyor 40 sene sonra durumum ne olacak Ulan sen 40 sene sonra yaşayacak mısın sen sen? O zaman cinci ne bilsin kendinden haberi yok <gülüyor> Cinci cinler bilse bak cinler ne hale geldi bir sene çalış ama ırgat gibi çalışıyorlar, taşlar taşıyorlar, meslek say yapıyorlar ondan sonra Efendim Geldiler Bir senesiye kadar Mevla da bastonun içine güve sokmuş Ama bir senede yedik diyor oraya. yani Tam bir sene sonra baston çıt kırıldı tabi küve yemiş içini Süleyman Aleyhisselam düştü, düşünce cinler finish, dedet iş bitti bu meyer sonra anlatlar ki ulan bu bir senedir ölmüş meğer de yeni düştü yere biz ne ahmak adam falan mahkumat evvye dedi elgin elbki onu yâlemûn elgibe ma dediler biz gaybı bilseydik bu kadar bir sene boşuna çalışır mıydı kendileri de anlattılar o da kayıp da değil yani olan bir şey bile bilmediler kayıp ilercidir Yusuf amca mı ölmüş zaten o bile anlamıyor ya Mevla anlatmayınca ne anlayacak? Şimdi o Süleyman Azzam'ın yaptırduğu binadan eser yok orada ama Süleyman Azzam'ın kabri oradadır çünkü neden bir peygamber nerede öldüyse orada gömülüyor ya demek ki makamıdır orada, Göz makamında gömülüdür ama tabi şurası diye bilinmiyor. Mescid-i Aksa acayip bir yer altta öyle camiler var ki, Mervan Mescidi mesela 20 bin kişilik başka bir cami var 20 bin kişilik o 144 dönümün içinde kaç tane böyle cami var hep Mescid-i Aksa küllü ya Selahattin böyle güzel yaptırmış bir tane içinde bir minber yaptırmış dünyada eşi yok tahtadan Avustralyalı bir Yahudi gelmiş vermiş ateşe camiyi bir gün efendim sen bütün halılar acem halıları kıymetli halıları o minber hep mihrap yandı ya şimdi yeniden tamir ediyorlar işte ya böyle düşman ya böyle düşman ondan sonra esas mesele Mescid-i Aksa'nın tam kıblet noktası Nasıl ki mesela Mescid-i Haram Mescid-i Haram neresidir? Ta Harem-i Şerif Mekke'nin çıkışında polis kontrol yapıyor ya ama kâvurları işte sokmuyorlar Biliyorsunuz değil mi Arabistan'da? Haç'a giderken falan polis teftiş yerleri var ya Oradan ileri nedir? Harem-i Şerif Mescid-i Haram Ama kıble noktası nere? Kâve-i Muazzama Mescid-i da 144 dönüm Ama kıble noktası neresi? Sahra beyt Mukaddes'te bir kaya var. O sarı kubbe görüyorsunuz altından. Aslında o altından değildi. Onu Mervan yaptırmış, Emeviler yaptırmışlar falan. Sonra çok Osmanlılar'da tamirat yapmışlar. Üzeri bütün Yasin Şerif yazılı Çinliler. Acayip eşsiz bir yerler. Bu son ölen Kral Hüseyin bir hayır yapmış işte. 11 milyon dolara 24 ayar altından kubbeyi sıvamış. 100 senede karantili firmaya karantil ettirmiş şimdi o sarı görüyorsunuz ya resimlerde altın o hep 24 ayar altın o kubbe o kubbenin altında ne var sahretü beytil makdis mescid-i Aksa'daki kaya min cennet cennet kayalarındandır Resulullah buyuruyor o cennet kayasını ziyaret ettik ondan da bir iki parça koparttım size öptüreceğim diye İnşallah önümüzde bir ziyaret yaparız onu cennetten bir kaya bir parça öpersiniz onu aynı oldu hacellesmede de cennetten geldi çünkü o sakra okaya cennettendir muallak da havada kudretten duruyordu evvelce tefsirden ulvi anda yazıyor altına girenlerin ödü kopuyordu kadınlar hamile çocuk düşürüyordu onun için onu beslemişler baktık hakikaten dolma yerleri belli yani alttan tabi çok asırlar evvel yani şey etmişler ama o mukaddes kaya gök kapısı onun hizasında gök kapısı işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'den çıkmadı miraca neden kapıya böyle yan gitmesin diye Mescid-i geldi o kayanın üstüne bastı oradan çıktı neden kapıdan düz sıksın diye gök kapısı o hizada ben de o gök kapısının altında dua ettim size ümmete sohbetlere cemaatlere hepinizin hayırlı muratlarına Dünya ahiretiniz için, dedim burası gök kapısının izası ya Rabbi, burası kapılar açık. Çok muazzam makamlar var orada ya. Kaya, cennetten, Efendimiz'in ayak izi orada. Bir şey zuhur etti orada. Dedik ayak izini, büyük bir şey yapmışlar üstüne kubbeli, Osmanlı falan kapatmışlar. İçinde sakalı şerifler de varmış, çok kapalı. Yalnız elini sokabiliyorsun. Elimi soktum, sürdüm yüzüme mesela. Dedik şimdi resmini çekelim. Filaj burada patlıyor, orada patlamıyor. Allah Allah kaç kere denediler ya. Gizlenmiş o, onu çekemedik. Kaya mübarek, cennet kayası. Efendimiz sallallahu ona bastı, miraca çıktı. Ayak izi de orada. Ve İsrafil aleyhisselam sura oradan üfleyecek. Biz dirilirken. Erzul makdis, erzul mahcer. Mescid-i Aksa'nın vadisi, mahşer arazisi. Mahşer orada kurulacak. Şimdi biz nerede mezardayız? Mesela Edirne Kapı Şehitliği'nde yatıyoruz, nerede işte mezarlı? Herkes mezarından kalkan neye doğru gidecek? Sese doğru. Çağrana doğru diyor Kur'an. Çağıran kim? İsrafil Aleyhisselam çağırıyor, sura bağırıyor. Çağrana doğru, çağran nereden bağırıyor? Sahradan. O altın kubbenin altındaki sahradan. Yani hepimiz mezardan kalkan Mescid-i Eksa'ya doğru gideceğiz. Ve oranın toprağı mahşer arazisine teptil edilecek ve mahşer orada kurulacak. Cennet vadisi orada gördük, cehennem vadisi orada gördük. E tabi o vadiler tabii mahşerde değişecek. Tabi şu anda görünen yerler oralarda kurulacak. Ya. Tevrat'ta da öyle yazıyor, İncil'de de. Hristiyanlara sor diyorlar, mahşer burada kopacak. Yahudilere sor onlar da diyorlar, mahşer burada kopacak. O da neden? Allah'ın kitapları hep birbirini doğrular ya, onları değiştirmemişler demek. Değiştirilmeyenler aynı tutuyor. Anladınız mı? Dinlerden değiştirilmeyen kısımlar da var ya. Bak aynı mevzuları bak birbirini doğruluyor. O sahra mübarek kaya altında ne var? Bir mağara. O mağaranın da adı mağaratul Bütün peygamberlerin mağarası. Efendimiz orada 124 bin peygambere namaz kıldırdı, miraç gecesinde. Dünyada böyle bir yer var mıdır? 224 bin peygamber bir anda hem de mübarek cesetleriyle, ruhlarıyla değil, aynı dünyadaki sağlıklarıyla orada Efendimizin arkasına saf tuttular. İbrahim aleyhisselam arkasında, İsmail aleyhisselam sağında, İshak aleyhisselam sonunda, 7 saf oldular, 4 saf nebiler, 3 saf nebiler, 4 saf resuller. Ve ortada 3 davra sütunlar, 4 saf nebi'ler. İşte Mescid-i Aksa böyle bir yer. 124 bin peygamberin hakikaten ruhaniyeti orada. Zekeriya Aleyhisselam'ın mihrabı dünyada en eski mihrap. Meryem validemiz biliyorsunuz ona yer yapmıştı dayısı Zekeriya Aleyhisselam Mescid-i Aksa'nın içerisinde. İbadetgahları. Zekeriya Aleyhisselam onun yanına giriyordu ya yazın kış meyvası, kışın yaz meyvası buluyordu ya. Nereden geliyor sana ey Meryem? Meryem validemiz acayip kadın alemlerin kadınlarının en üstünü Allah ona ruhundan üflediği İsa Aleyhisselam'ı hep o ayetler orada tahakkuk etmiş Şekir Aleyhisselam mihrabı hep o mihrapların resmini çektik ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin imam olduğu yer peygamberlere mihrab orada İbrahim Aleyhisselam'ın kıldığı yer bütün peygamberlerin makamı o mağara geceleri kapatılıyor sahra yatsı yıkıldık mı çıkarıyorlar bizi çünkü meleklere ibadete açılıyor gece melekler doluyor onun için insanlar insanlar olursa melekler gelmiyor diye gece kapatılıyor İbrahim Ethem Hazretleri bir gece İbrahim Ethem'i de ziyaret ettik bizim otelin yanındaki bir mağarada ya hepsi orada bir gece gizlenmiş mağaranın içine kitleyenler kitlemiş bunu çıkmış dedi gibi melekleri göreyim bakayım de. hakikaten melekler gelmiş tefsirde yazıyor ruhl bir anda ama meleklerden biri dedi ki bir insan kokusu var dedi burada bu gece boş değil burası öbür melek dedi ki İbrahim İbni Edhem'dir melekler birbirle konuşuyor buna işitiriyor. ha dedi şu İbrahim Edhem mi dedi ya iki senedir ibadetleri kabul olmuyor eyvah dedi bakmana Allah ne duyurtacakmış meğer öbür melek dedi ki niye kabul olmuyor behten gelirgen dedi bir hurma aldı bir kilo iki tane hurma hat geçti üzerine onu yedi dedi iki senedir ibadeti kabul değil Bizim halimiz ne olacak? Amuduyla yuvarlıyoruz. Helal halan ver Allah'ım seni kulun yer Allah. On sonra dedi İbrahim Edem nasıl oldu? İbrahim Edem öyle oldu işte. Aman dedi sabah bir açılsa da bir çıksam dedi. Doğru belhegi kaç ay yol adam ölmüş oğlunu buldu. Ya oğlu diyor ki koca İbrahim Edemsin sen dedi iki hurma için mi geldin çoktan helal olsun dedi ama sen bilmiyorsun beni bacıma gele. <gülüyor> Ondan sonra aylar tepti, yine gitti, mağaraya kilitlendi, gece yine melekler geldi, şimdi ibadetleri kabul oldu, hakkını sahibine verdi dediler. Ya İbrahim Edem uçaklıyım zaten, padişahlıktan ayrılmıştı ya ben size anlatıyordum onu, Cebrail Aleyhisselam'ı gördü, yazıyor, ne yazıyorsun? Allah dostlarının listesini yapıyorum ben de var mıyım orada bir baksana senin adın ne dedi İbrahim Edem baktı bak yazmıyor burada senin adın. eyvah ben biliyordum zaten dedi ama beni de dedi rica sen en altına yazsan ki bu listedekileri seven İbrahim Edem Mevla'dan nida geldi onu en başa yaz o da orada mübarek Makamları, tekkeleri, zaviyeleri, bütün Osmanlı'dan şeyhler gitmiş oraya. Türkiye'deki şeyhler orada yatıyor kabirlerinde yazıyor. Onlara burada orada te tekkelerde şehri yapmışlar. Ne mübarek insanlar. Rabiatül Adeviye anamız orada, Turdağ'ında. Makamını ziyaret ettik. O mahzen! Orada ibadet. 24 saatte bin rekat namaz her gün. Orada kılıyormuş işte. nefeyiz feyizli çok canım Selman-ı Farisi radıyallahu anh orada Tur Dağı'nda Tur Dağı da Zeytun diyorlar Tur Dağı en mukaddes dağlardan Tur Dağı ya, bir tur Sina var Mısır'da Musa Aleyhisselam üzerinde Mevla'yle olmuş, o başka tur Sina başka Tur başka bu Tur Dağı da işte mahşere yakın bütün Müslümanlar İsa Aleyhisselam orada muhasara olacaklar Keccal zamanında oraya kuşatılma olacak Tur Dağı mübarek bir dağ İsa Aleyhisselam nereye inecek? Şam'daki beyaz minareye. Oradan nereye gelecek? Mescid-i Aksa'ya. Sabah namazında gelecek. Tam da kıamet getirilmiş Mescid-i Aksa'da Hazreti Mehdi imam. Hazreti Mehdi nerede imam oluyor? Kudüs'te. Allah'ın işine bak ki bugün Mekke Medine bu kadar şen, Mescid-i Aksa ağlıyor. Allah'ın da hikmeti nedir? Yükseleni mutlaka bir alçaltıyor. Dolayısıyla kıyamete yakın Kabe ne olacak? yıkılacak. Medine ne olacak? Bomboş kalacak. Hatta şu andaki o cıvıl cıvıl Medine vahşi hayvanların yuvası olacak. Kıtlıktan herkes çıkacak Medine bomboş kalacak. Mescid-i Aksa şenlenecek. Hazreti Mehdi imam olacak. Mescid-i Aksa'nın ne günleri var? İsa Aleyhisselam inecek sabah namazına kavuşacak. Girici, İsa Aleyhisselam'ın girdiği kapı da belli. O kapının da resmini çektik. Size göstereceğiz. O kapının dibinde sahabeler yatıyor. Şedda ev Hazretleri'ni ziyaret ettik. Seyyid-ül var ya Allah'ım ente Rabbi. Onu rivayet eden sahabe işte o. Hep onunla amel ediyoruz ya sabah akşam. Ya Şeddâd-i İbni Samit. İkisi hem Efendimiz'in tarikat öğrettiği sahabeler, Risale-i Kuşçiye'de geçiyor. Kapıyı kapatın zikredeceğiz dedi onlara. Şeddâd-i İbni Evs, Samit ikisi de orada yatıyor surun dibinde. İsa Aleyhisselam'ın gireceği kapının duvarında. İsa Aleyhisselam oradan girecek. Bütün saflar dolu. Yollar açılacak, İsa Aleyhisselam geldi. Erzurum ı senin ziyaretleri çok mübarek oldu. Ve dualarımız %100 kabul oldu inşallah. i̇nşallah, inşallah. Türkiye için çok dua ettik. Yakında işler düzelecek inşallah. i̇nşallah. Ma, peygamberlerin mağarasında hacet namazı kıldık, 14 secde yaptık. Peygamberlerin mağarasında, acayip bütün peygamber. Hızır Aleyhisselam'ın namaz kıldığı yer orada, seccadesi var. Yapmış. Hızır Aleyhisselam'ın makamında kıldık, orada dua yaptık <gülüyor> elhamdülillah meçhide yoksa ya içinde ağaçlar var zeytin ağaçları, çam ağaçları öyle güzel ağaçlar var caminin içerisinde bütün yani mis gibi toprak, vakfiyeler, çeşmeler Kasımpaşa'nın orada böyle şey, çeşmesi var mübarek Osmanlı eserleri gidilmeye görülmeye değer inşallah size de nasip olsun Ya nereye gitsem bir karış toprak boş yok aklımız fıttıracak yoldan geçiyoruz ikinci kız burası neresi? Uzeyr'ye dedim Uzeyr Aleyhisselam burada olmasın ne oradaymış Şş, bizim rehber de bilmiyor dedim gidelim ya bir ziyarete bak ya nerde dedim sor Uzeyr mescidini sorduk gittik mescide U, in in in aşağı bir de baktık ön, yanında havra o tarafında kilise her tarafı sarmışlar Uzeyr Aleyhisselam efendim bir de girdik işte baktık ki o Osmanlılar orada eserleri Hüzeylül Aleyhisselam'ın üstüne yazılarını bile yazmışlar. Kabrini tespit etmişler. Sultan Hamid orada Arap imam var. İmam da Osmanlıcayı okuyamıyor. Kitabede yazmış. dedi. Bir kişi gelmedi ki şunun ne yazdığını bana öğretsin. Ben dedim okurum onu Osmanlıca. Arapça yazdım ona. Sevindi. Yani kaç senesinde yapılmış falan. Tarihini merak ediyor. Osmanlıca olunca anlayamadık dedi yani. Abdülhamid Han. Sultan i̇bn Sultan sultan Abdülhamid Han es II. diye levhası var. Onların hep resmini çektik mübarek yerler. Huzere açılan nasıl bir peygamber? Hatırlıyorsunuz mu onu? 100 sene ölü olarak kaldığı yerden 100 sene sonra dirildi. Tevrat hep çürümüştü. Tevrat değişmişti. Tevratı yeniden ne yaptı? tazeledi. Yahudiler ne dediler? Uzeyrun İbnullah. Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Haşa. Hristiyanlar ne dediler? İsa Allah'ın oğludur. Haşa. Şu İslamiyet kadar hak bir din var mıdır? Bütün peygamberleri kabul ediyoruz. Hepsine iman ediyoruz. Hepsini tasdik ediyoruz. Hepsini doğruluyoruz ya. Yani bu din kesinlikle haktır. Başka din batıl arkadaş. İnne dina indallahü islam. Bütün peygamberler Müslümandı. İbrahim Aleyhisselam ne Yahudi dinine ne Hristiyandı. Felakinkan hanifen Müslüman. Zaten İslam hüccet mahkumul Müslüman adını bize takan İbrahim Aleyhisselam babamızdır o. Müslüman adını o taktırıyor Kur'an. Mübarek kabri şerifi. Böyle feyizli bir yerler hangisini anlatsam, tafsilata girsem öğlene çıkamayız dedim. Onun için bu kadar lan iktifa inşallah. Ya Rabbi bize de hayırlı haberlerini duyurt ya Rabbi. Bizi de sevindi ya Rabbi. Yardımlarımızı oraya ulaştır ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizi de o belalara düşmekten muhafaza et. Amin. Vatanımızı böldürme. Amin. İnsanlarımızı susturma. Amin. Camilerimizi yaktırma, yıktırma. Amin. Namuslarımıza saldırttırma. Amin. Ya Rabbi içten dıştan yıkmak, bölmek isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Amin. Amin diyen dillerini azihimden azade. Ya Allah zülutfu kereminle kabul e karineyle. Amin. Amin rabbil <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik>